Ağabey Allah'ın Şeytanı Raziymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi'l-âlemin. Ve salat ve selam Allah'a sünadına ve şefiğe ve Mâullana Muhammedin, ve sallam. Ve Allah'a ikvanı, sünadına ve şefiğe ve Mâullana Muhammedin, sallallahu aleyhi ve ve ve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 Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlih. Adede kemâ ve kemâ yelîkü bi Ya ilâhel âlemîn, zahir ve batınımızı envâr-ı imâniye ve Kur'aniye eyle münevvver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masun ve mahhuz eyle. Amin dünyamızı cennet hücumu Allah şerefiyle şeref, şeref ya veser firaz eyle. Amin bu hürmet-i Seyyidül ve elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfurullah Müslümanlar. Önceki hafta namazın mana ve önemi üzerinde namaz dediğimiz formüllerin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 meselenin sadece dış yönünü izah ederken yatıp kalkma sözlerini kullanıyor isem de, Hadizatında namazda yaptığımız şeyler yatmadan kalkmadan ibaret olsa bile, Allah indinde manasına ve ruhuna göre yani iç haşyetin ve saygının O'na vurduğu saygıla ve cilaya göre Allah indinde o kadar kıymet kazanır ki, Cenab-ı Hak göklerde mükerrem ibadının.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 Öyle melek topluluğu vardır ki, onlar Rabbin huzurunda bel kırmış rükuda bulunurlar. Sadece Rabbin huzurunda rükuda durma, onların kâhmetlerini kamet, arş arşa azama çıkarır, o kadar bağla yapar. Öyle melekler var ki, onlar secdededir. Öyleleri var ki, celsede ve kavamede her birisi namazın bir rüknüne sahip çıkmak suretiyle. Sihirli bir seccade gibi onunla arş-ı kemalete doğru veya Rabbini hoşnut edecek istikamete doğru yüzüp gitmektedir. Her birisi meleğin elinde Rabbine karşı kulluğunu ifade etme hususunda bir vesile olan namazın bütün erkanını Allah celle Celalhu bir tamamıha ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın eline vermiştir.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 تتعاقب لكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في الصبح والعصر ثم يعرجوا الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون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 El açıp Rabbine yalvaran, içi haşyet ve saygı dolup taşan insanların nasıl bırakıldığı bellidir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istidra olarak fe yes'aluhum <gülüyor> rabbuhum ve alemu bihim. Rab sorar ama biliyor onların ne haline keyfiyette olduğunun. Kullarımı nasıl bıraktınız? Derler ki ya Rabbi biz onlardan ayrıldık namazdaydiler.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 bir edep işidir. Dış hayatımızdan farklı bir durumu vardır namazın. Onun içindeki dikkat buyurun. Bir huşu vazifesinden ibaret olan namazı mümin Rabbine karşı eda ederken onu huşu içinde eda etmeye hudu içinde eda etmeye çalışır. Çünkü lizati ve bizzat namaz bir huşu edasından ibarettir. Yani sizi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 Bazen Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın ruhaniyeti "Esselamu aleyke nebi derken hazır oluyor. Bazen bu umumi karşılıklı alışverişe, bu taatiye, bu şahadete, bu taksime melekler şahit oluyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyor. Onun için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 Senin bana mütenahim, say dediğin zaman sayamayacağım ihsanlarının şükrünü eda etmiş olayım. İçim saygıyla dolup taşıyor ama buna tercüman olabilecek bir şey bulamıyorum. Bana bir dil lütfet, bana bir soluk alma lütfetle teneffüs edeyim, bir nefes alayım, bir dil ver ki seni tazim edeyim, tekrim edeyim, tebcil edeyim, tekrim ve tebcil ettiğim gibi beni. Bir dil ver ki fikrini ifade edeyim. Miraç'tan uzanan bir dil Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın eliyle. Sana namazı verdim. Bana karşı içinin saygısını namazla yerine getirecek. Namaz diliyle konuşacaksın. Bütün mafsalların diliyle konuşacaksın. Kıyamınla konuşacak, rükunla konuşacak, sücudunla konuşacaksın. Bütün mahlukatın ibadetini yerine getirmekle konuşacaksın. Bir bakıma her mafsalın şükrünü eda etmekle konuşacaksın. Rükû'a ada teşekkür ederim Allah'ım. Kaveme'ye de teşekkür ederim Allah'ım. Secde imkanına da teşekkür ederim Allah'ım. Celseye de teşekkür ederim Allah'ım. Gelip kalkmama da teşekkür ederim Allah'ım. Belimdeki inhinalarıma da teşekkür ederim Allah'ım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 Bilmiyorsun sen secdede ne ettiğinim. Kulum rükû etti, bilmiyorsun rükûda ne ettiğinim. Kulum Elhamdülillah dedi. Kulum rahim dedi. Kulum maliki i din dedi. Bilmiyorsun sen bunları derken ne dediğinim. Bunlar senin içinde, vicdanın hissettiğim, kalbin bu işe yatkın hale geldiğim, fıtratının gayesi olan şeylerdir ki Allah Celle Celaluhu,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 belki Allah'tan bir uzaklaşma vesilesidir. Menlem lem tanha salatu anil fahşâi vel münker <gülüyor> lem yazid min Allah illâ bu'da. Resulullahekrem sallallahu aleyhi ve sellem ferman ediyor. Namazı kendisini fuhşiyattan, hayali ve ameli fıskı fuhurdan alı koymayan kimse, münkerattan alı koymayan kimse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 Takdir edilen zatı takdirdir. Ama Rasul Acrem sallallahu aleyhi ve sellem'in namaza girişi de bundan ibarettir. Cenab-ı Vücud ve Tekkaddes hazretleri lütfeylesin bizlere inşallah u Namaz bir saygı, namaz bir hasyetten ibarettir. Halif-i namaza dururken sineklerin, arıların sokmalarına karşı elini dahi kaldırıp hareket ettirmiyor. Bu hadisin ve hükün yetiştirdiği büyük devattan bir tanesi. Namazdan sonra diyorlar ki arı soktu elini hareket ettirmedin. Sinek yüzüne kondu taşın hareket ettirmedin. Diyor ben bir zaman küssakla oturup kalkarken görüştüm onlarla. Fasıklarla facirlerle görüştüm. Sultanlar fıskı fücurları karşısında bunlara kamçı atmışlar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 Bilmiyor musunuz? Emaniyi teddi etmeye gidiyorum. İnnaharadnele emani teales semavat ve al-ard ve al-jibal beyne an yapmelnha ve aşfaknha minha ve hamelha insan. İnnahu kana zalumun cehula. Allah bu emaneti Temsili olarak anlatıyor. Bilemiyoruz belki dilleri var. Hakiki olarak anlatıyor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 İnsan bu vasife yüklendim. Belli şuuru ve idraki kavramayı insan yüklendim. eşya ve hadiselerin manasını kavramayı insan yüklendim. Bu muammalı kitab içinden Allah'a ait manaları çıkarma ve bir marifet balı peteği meydana getirme insan yüklendi. Biz günde beş defa namaza çağrılırken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 Rabbin huzuruna koşalım da huzura kavuşalım diyordum. Bir mana ile de Rabb'e karşı bu vazifenin ağırlığını duymam. Onun için kendi şahsi aleminde adeta israfın sura üflemiş gibiyim. Sen yerinden fırlıyorsun ezanı Muhammed'i duyunca. Sahabi öyle diyor. Cana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhdissuna ve yuhdissuhu.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 Hatta Kâbe'yi tahayyül etmek sevaplıdır, faziletli bir iştir, Tebeyi olarak. Rabbin huzurunda dururken O'na karşı dönüşümüze nişan taşı olsun diye Kâbe konmuş. Dönüşü ayarlamak için bir bakıma kalp gezi, hayal gözü, efendim arpacık Kâbesi, rahmet ve rıza-i alt kenar ortası,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 tıble nameleriniz durur, arz ve tul daireleriniz durur, doğrudan doğruya ta kuran ve ittisal peydah eden bir nazar vardır. Hedefi yakalama vardır, Rabbe hım teveccüh vardır. i̇bn Ömer dakikalarca yerinde döner dururdu, Kâbe'yi bulduracağım diye. Dakikalarca döner durur ve derler ki onun için, Kâbe'yi arama ve bulma milimi milimine teveccüh etme,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 çok ölü bir kalp var demek. Kaygan sırat üzerinde varacağınız yere varmak için çırpınma endişesini hiç düşündünüz mü? Nebilerin dahi sellim sellim, selamet Allah'ım diye başlarını yere koyduğu sırat üzerinde endişeyi hiç tahayyül ettiniz mi? Alev alev kabaran ve kıvılcımları dağlar azamet ve cezametinde olan cehennemin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 namaza dururken bu havayı devam ettirmeye çalışacaksınız. Ta namaz sizi fuhşiyattan ve münkerattan alıkoysun. Yoksa hadisin ifadesiyle Rubba قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ tokatını yersiniz veya seher. Nice ayakta duran, kıyamda el pençe duran kimseler vardır ki,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 Ciddi bir edeb içinde yerine getirmesi demektir. Alhamdulillahı Rabbi alaamin, Al Rahim, Maliki yom <gülüyor> eldin. İya kanağbudu ve iya kana Kur'an okuyorsunuz. Ne dediğinizi bilme havası içinde edeple bunu yerine getirme. Namazda zahiri huşu bu, zahiri içe inmedik.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 pul aynasında Rabb'in mütecelli olduğu müşahede edilecek. Secdenizde ayrı bir edep tablosu takdim edeceksiniz. Celsenizde ayrı bir edep tablosu takdim edeceksiniz. Kavemenizde ayrı bir edep tablosu takdim edeceksiniz. Ve yine gerçeğin ifadesi bir sözle ifade edildiği gibi, müminin namazına bakan müminin imanına hükmedecek.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 An olur ki büyük bir recaya kapanır, tebessüm eder kendi kendine. An olur ki bunu edepsizlik sayar hayasını takınır. Ben naz makamında değilim der. İşte böylesine ürperti haşyetin, ürperti raşenin, dehşeti recanın, haufü ümidin kovaladığı hale namazın batını huşûu diyoruz. İnsan namazın içinde bunlarla meşhun olacak, dolup taşacak, ancak bu suretle bu beden sefinesinin sahili selamete çıkarma imkânını bulacak. Cenab-ı Hak hakiki namaz kılmaya bize muvaffak kılsın, ümitsizliğe düşmemek lazım. Hakiki namaz kılma yolunda olma, arzusu içinde bulunma,